Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Ee, bu programda e, bu yayın döneminde Surahart'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabından e, hareketle şiddetsiz iletişimden öğrendiklerimizi anlatıyoruz Canan'la birlikte. Surahart bu kitabı Victoria Kindle Hudson'la yazmış. Aile içi anlaşmazlıkları işbirliğine dönüştürmenin yedi anahtarı diye de bir alt başlığı var. Aynı zamanda bugün Canan'la programdan önce konuşurken birden fark ettik ki... ...şu an aslında içimizde çok canlı değil bunları konuşmak. Evet. <gülüyor> böyle farklı bir şeydeyiz değil mi? İçimizdekini paylaşalım gibi böyle bir yere geldik sanki senle değil mi? Önden evet. bir konuşma yaparken. Şimdi şiddetsiz iletişimin bütün... Eğitimlerine gittiğimde hep bir sonsuzluk işareti gördüm. Böyle ters bir sekiz gibi bağlantıyı temsil eden. Ve bir tarafında empatiyle dinlemek, bir tarafında da kendimi dürüstlükle ifade etmek yazar. Ve bu kendimi dürüstlükle ifade etmek aslında şidesi iletişimin en kıymetli adımlarından biri benim dünyamda. Dedik ki Canan'la biz radyo dinleyicilerini kendimizi dürüstlükle ifade edelim. O yüzden de şöyle bir şey yapmak istedik. Şu an burada halimiz nasıl? Sizlerle paylaşmak istedik. Belki bizde daha çok bağlantı kurmanıza hizmet eder. Şidesiz iletişimi de nasıl yaşadığımızı belki biraz size tattırır diye. Canan, şu an ve burada nasılsın? İçinde ne canlı? <gülüyor> İçimde ne canlı? Evet, biraz böyle e, e, kalbim çarpıyor. E, kanımı böyle hissediyorum, böyle dolaşıyor. Yavaş yavaş beynime doğru gidiyor sanki. Yüzüm kızarıyor hafif. E, ama içimde bir canlılık var. Uzun zamandan beri böyle kaybettiğim bir canlılık. Böyle onun da sevinci var, kutlaması var. E, çünkü... Birkaç aydan beri e, bazı sağlık problemleri yaşıyordum e, ve orada bayağı bir endişeye girdim korktum e, yaklaşık e, 20 seneden beri Mimoza doğduğundan beri bir sıkıntılı bir otomün hastalığım var e, radyo dinleyicileri belki biliyordur söylemiştim kızım da bu sene e, yurt dışına okumaya gitti Mimoza doğunca böyle ortaya çıkan bir hastalık. Şimdi Mimoza gidince tekrar canlandı. Seninle de konuşmuştuk. Bir tesadüf mü bilmiyorum vücudumun bir tepkisi mi. Onunla ilgili böyle bir hafif bir şaşkınlığım var. Ve çok yas var ya bende. Yani o kadar çok kendime özen göstermediğimi fark ediyorum ki. Ve yılların o kadar çabuk geçtiğini... E, bu ...çocuk büyütürken de çalışırken de hep dışa doğru e, attığım adımlar... ...ama kendimle ilgili, kendimi özenle ilgili ne kadar dikkatimin az olduğunu... ...kendi bedenimle bağlantımın ne kadar az olduğunu fark etmek çok yas var orada. E, şimdi işler biraz yoluna girdi. E, daha iyi hissediyorum... Korkulacak bir şey olmadığını e, doktorlardan e, duyunca daha da rahatladım. Ama tabii e, kendime verdiğim zararlar da var. Öyle bir gerçek de var. E, bundan sonra ne yapabilirimle ilgili? Daha iyi, e, daha sağlıklı, daha keyifli yaşamak için. E, kendim için neler yapabilirimle ilgili stratejilerim var. Evet. Şükürlerim var çok iç kaynaklarım var ve dış kaynaklarım da var bu süreçte destek olan arkadaşlarım var ee, kendimle bağlantıdaki iç kaynaklarımı kullandığım için de kendimi kutluyorum ee, böyle bir geçiş döneminden sonra böyle tekrar böyle e, tekrar gücümü elime aldığım galiba e, bir yerdeyim şu anda teşekkür ederim paylaştım <gülüyor> sen nasılsın senin içinde ne canlı şimdi ilk gelen seni söylediğin şeylerin etkisi altındayım şu an ee, biraz tanıklık ettim bu sürece küçük anlarda radyoya gelip giderken ve şu an hani biraz önce radyoya girmeden önce de sağlık haberlerini aldım senden o yüzden mutluyum ee, şeyi fark ediyorum, sağlık haberini aldığım zaman, iyi sağlık haberini aldığım zaman çok mutlu oldum ve e, duygulandım. Onunla tekrar bağlantı kuruyorum. Şeyi fark ediyorum, hmm, birlikteliğimizin benim için ne kadar kıymetli olduğunu, senin iyi halini bilmenin benim için ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyorum. Bu beni içimdeki sevgiye temas ettirdiği için sana şükran doluyum. İlk canlı olan bu. Oh. Böyle zamanlarda ben biraz yavaşlıyorum. Kendimle bağlantı kurmak istediğimde. Şeyi ayırmaya başladım canan zaman içinde. Kendime empatiyle kendime bağlantıyı. Kendimle bağlantı kurmadan empati olmadığı için. Şey yapıyorum. Kendimle bağlantı kurmak istediğim zaman hakikaten böyle... Kendime doğru dönüp şu anda onu yapıyorum. Bedenimde ne olduğuna bakıyorum. Beden böyle bir takım hislerle bir şeyler anlatıyor aslında. Şu an bakıyorum bedenim rahatlıyor. Yani bir gevşeme haline geçmeye başladı. Aynı zamanda da radyoda olduğumuz için, önümde mikrofon olduğu için herhalde de Berrak. Hissediyorum diye baktığım zaman şükran duyuyorum şu an. Bu şükran hem seninle birlikte göz göze bakmaktan geliyor. Hem radyoda olmaktan geliyor. Hem de radyoda kendi istemediğimiz bir şeyi yapmamanın stratejisini bulup bu dürüstlük konuşmasını yaptığımız için çok mutluyum. Bir tarafım da oldukça yorgun, hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Aralık ayından bu yana üst üste pek çok seminer sundum. Onlarda pek yorulmuyorum artık, keyif alıyorum. Aynı zamanda seminer sunduktan sonra böyle birkaç gün ben normalde şey yaparım... ...gevşerim, boş işler yaparım... ...boş şeyler seyrederim... ...yani... Şarjı, ...rahatlarım, şarja koyarım kendimi... ...aynı zamanda... ...özel hayatımın getirdiği bir takım nedenlerle... ...aralıktan beri bu imkanı bulamadım... ...hem ailemde bazı sıkıntılar vardı... ...onlarla uğraştım... ...hem de kendi özel hayatımda... ...erkek arkadaşımla... ...bağlantı kurmakta zorluk çektiğimiz anlar oldu şeyi fark ediyorum yorulmuşum içim yorgun ve şeye çok ihtiyacım var ee, doğal bir akış içinde olmaya hafiflik kolaylık hayattan keyif aldığımız o küçük anlara çok ihtiyacım var onu fark ediyorum yani. Hani hayatın güzelliğini küçük anlarda görebilmek. Mesela bu sabah uyandığımda güneş gördüm. Bah bahçeye çıktım. Bahçede böyle serin, neredeyse soğuk ama güneşli bir hava vardı. Onun içine çıktım ve içime çok şükran geldi yaşıyor olmanın. Ve bunları sağlık içinde fark ediyor olmanın mutluluğu geldi. Böyle bir şeyden söz ediyorum. Bunu daha fazla hissedebilmek. Derin nefesler alabilmek gibi bir yerde. Şu anda içimde şey başladı. Aa, kendimi ifade ettim. Canan da beni dinledi. Büyük bir ihtimalle radyoda da dinliyor insanlar. Ya da dinleyecek. Kayıt alıyoruz çünkü şu an. Bunun da mutluluğu geldi. Çok şükür dedim. Evet bu kendini ifade etmek, gerçekten paylaşmak çok büyük bir rahatlık. Bununla ilgili istersen müzik arasından sonra tekrar konuşalım kendini ifade etmek. Kendine de dedin. İkisi de gerçekten çok değerli. Ee, şeyi seçtim bugün ben, Alpay'ı. <gülüyor> çocukluğumun Alpay'ı. <gülüyor> fabrika kızını dinliyoruz hep beraber. Babamı analım o zaman. Öyle mi? Evet, benim babam Halim Spatar. Ee, fabrika kızını ilk ondan dinledim ben. Ne kadar güzel Babama bir da sabit. bir, e, şu an artık bu hayatta bizimle birlikte değil ama güzel bir selam yollayayım o zaman. Haydi evet, Allah rahmet eylesin. Çok teşekkürler canım. Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca fabrikada tüttün sarar sanki kendi içeri gibi sararken de hayal kurar. Bütün insanlar gibi bir evi olsun ister bir de içmeye hem kocası. Tanrı ne verirsek içini gider yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar yüreğinde benim sizim. Gözlerinden taşlar akar ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku. Anası gibi kadınlığını bilemez Makineler diken gibi batar her gün kalbine Büyün örecek elleri her gün ekmekler dinle Gün batarken her akşam bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorum ne bir kadar tütün sarar sanki kendi içeri gibi sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi <Gülüyor> Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim programında bugün Canan'la kendime dürüstlük nasıl mümkün diye özetleyebileceğim bir hal içindeyiz. Şiddetsiz iletişimi elimizden geldiğince öğrendiğimiz biçimiyle yaşamaya çalışan iki arkadaş olarak fabrika kızından önce biraz halimizden söz ettik. Aynı zamanda kitabın altıncı anahtarındayız e, Surahart'ın ve Victoria Kindle hastanın süreçle birlikte öğrenmek diyor. Şimdi Canan sana en şahane sorularımdan birini sorduğumu düşünerek başlıyorum. Canan diyor ki Surahart'la Victoria Kindle, ''Ne ile karşılaşırsanız karşılaşın başa çıkabilirsiniz.'' Yok ya, <gülüyor> nereden çıkıyor bu akıllar, fikirler? Bir anlatır mısın? Ne demek istiyor Ay. bu arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum ya, çok o kadar da kolay bir şey değil tabii başa çıkabilmek. <gülüyor> <gülüyor> bir bildiği var herhalde Sura Artun. Yani ya. şey demek istiyor herhalde. Yani her zaman bir hep söylüyoruz ya kıtlıkta kalmayalım, bir bolluk var, bir seçim yapabiliriz, ee, bir sürü seçim şansımızın olduğunu söylüyor. Bugün de bizim radyoya gelip ya. ...biz ilk önce bir kendimizi ifade edelim... ...dürüstçe dediğimiz gibi... ...yani bunu... ...spontan olarak karar verdik seninle... ...yani biz başka bir şey anlatmak zorunda değiliz... ...şu anda içimizde ne canlıysa... ...onu söyleyelim dediğimiz gibi bir şey... ...hani bazı planlar yaparsın hayatta ama... ...e bazen... ...süreçte de kalmak... o ...akışta kalmak... ...senin de ihtiyacın olan şeydi bugün duydum yani... ...bir kolaylıkla akışta... evet ...şu an akışta o geldi... Onu paylaşmak istedik gibi bir şey. Çocuk büyütürken de öyle bir şey. Yani bir sürü plan yapıyorsun, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şu okula götüreceksin, oradan alacağım, bunu yapacaksın. Ama onlar da birazcık böyle hani gerçekten çocuğuna da bakarak, çocuğuna da bağlantıda kalarak, hep kitabın başından beri söylenen şey bu, çocukla işbirliği yaparak plan yapmak belki. O zaman öğre, beraber öğreniyorsun. Ben hep geçen gün böyle de söyledim. Yani ben o kadar çok şey çocuğumdan öğrendim ki. <gülüyor> o benim öğretmenim oldu. Hep şimdi eşleşime başlama sebebim de o zaten. Ee, o kıtlıktan çıkıp bolluğa geçtiğin zaman e, orada bir özgürlük de var. Bir sürü seçim şansın var. O işe yaramıyorsa başka bir şey yapabilirsin <gülüyor> O yaramıyorsa başka bir şey yapabilirsin Yani oradaki e, seçenekleri görebilmeye gelmek belki Yani çaresizlikten Ha evet ya bu da var Diyebilmek gibi geliyor bana Ama tabii bir şeyleri yapmak zorundayımdan çıkıp O mecburumdan çıkıp görebildiğin bir yer burası Şimdi neyle karşılaşırsanız karşılaşın başa çıkabilirsiniz e, diye bir küçük notlarını gördüğüm zaman kitapta Surahart'la Victoria Kindle'ın. E, ben tabii 2013'ten beri birlikte yol yürüyoruz Canan. O zamandan beri sen de bendeki gelişimi muhtemelen dışından görmüşsündür. E, bunu süreç içinde giderek daha e, idrak ettim şimdi. Zihnimle idrak etmek başla, başka, hayatta e, karşılaştığım sorunlarla başa çıkabilmeye başladığımda başka. Şunu fark ettim, şiddetsiz iletişimin bana hediyesi şuydu. Olup biteni böyle bak baktığımda yargılarımdan, e, işte kendi e, suçlamalarımdan, kendimi ya da dışarıyı suçlamalarımdan bağımsız olarak... Sahiden gözlem yapma niyetiyle baktığımda yani peki ne oldu şimdi burada tam olarak diye baktığımda bende bir şey değişmeye başladı. Yani bu gözlemin e, Marshall Rosenberg kitaplarında sık sık şey söylüyor e, bağlantı kurmak için şiddetsiz iletişim yani bağlantı kurmak temelidir şiddetsiz iletişim diyor. Bağlantı kurabilmek için de hem kendimle iletişimimde hem dışarıyla ile iletişimimde yargılar ku kullandığımda. Bağlantım kopuyor. Yani ben bir çocuğumu yaramaz bu diye etiketlediğimde artık bütün yaptığı eylemleri yaramazlık etiketine göre algılamaya başlıyorum. Yani gözümde sanki bir yaramazlık lensi var gibi oluyor. Halbuki tam olarak ne oluyor diye baktığımda merak uyanabiliyor içimde. E ve o bende uyanan merak karşımdaki insanın ya da çocuğun da e sinir sisteminde bir şey değiştiriyor bana kalırsa. Yani bir şey değişiyor benim içimde. O meraktan hareketle ne oluyor diye baktığımda karşımdakinin duygu ve ihtiyaçlarıyla bağlantı kurabiliyorum. O zaman da hakikaten yaramaz demek yerine oyun ihtiyacı içinde olan ya da keşif ihtiyacı içinde olan... Ya da şefkat ihtiyacı içinde olan ve dikkat çekmek isteyen, dikkate evet. alınmak isteyen çocuğu görebiliyorum. Görülmek isteyen bir çocuk. O yüzden de ne yapars neyle karşılaşırsam karşılaşayım, başa çıkabilmek benim dünyamda e, farkındalık içinde olabilirim diye özetleyebilirim. Hani o mecburumu söyledin ya, mecbur olduğumdan çıkıp seçim yapabileceğim bir yere açılabilmenin bence ilk adımı farkındalık. Yani şu an yargılıyor muyum, şu an... E, bende ne oluyor diye bir yer. Yani orada hemen araya girmek istiyorum. Yani tek doğru yok. Yani orada farklı seçenekler var. Orada birazcık esneklik de bana şey geliyor. Yani biraz, ya, hayat var. Evet. Yani o çocuğun mizahı, eğlencesi, işte gülmesi, deli dolu olması, açık olması, interaktif olması. Yani onlarla ilgili bir bağlantıya geçip oradan bakabilmek. Yani orada da esneyebilmek belki. Hani. Şey geliyor gözümün önüne şimdi göz, gözümün önüne değil önümde kitap bu süreçte birlikte öğrenmekte Margaret Whitley'den bir alıntı yapmışlar tam burası diyor ki her şey sürekli bir keşif ve yaratım süreci içindedir hayat işe yarayanı bulmaktır doğru olanı değil Heh, Evet işe yarayanı bulmak yani orada doğrusu bu ...böyle yapılması gerekiyor... ...düzeltme şey enerjisiyle değil de... Hani ...birlikte ne yapabiliriz? <gülüyor> Ve bu bana şey çok... ...şidesiz iletişimin... ...hayatla dolu olduğu yer... ...hayatı zenginleştirdiği yer... ...bana kalırsa şu an... ...fark ediyorum ki... ...her an yeniden... ...seçim yapabilme hali... ...yani çünkü hepimizin... ...bohçasında... Geçmişten getirdiği bir sürü acı olabilir bir sürü e, önyargı olabilir yargı olabilir eyvallah ama bu geçmiş şu an ve burada Canan'la göz göze baktığımda şu an ve burada biz birlikte hayatı yeniden nasıl yaratıyoruz ve orada gerçekten e, yaratıcılık var yani keyif var. Yani ee, tekrar neşe geliyor insanın. Ee, beraber bir şeyler planlıyoruz. Yani beraberlik de var. Yani çocukla da aynı şey. Ne bileyim çocuk yatağında yatmak istemiyor. Yerde yatmak istiyor. Ya, orada sen de esneyebilir misin? Ya bugün de çocuk uyku tulumunda yerde yatsın mesela. Hayır çocuk illa yatağında yatacak demeden. Ee, orada bir işbirliğine gidebilir misin çocukla? Evet. Yani, çok da eğlenceli geliyor Çok eğlenceli ve çocukla, <gülüyor> çocuğumla ilişkimi yeniden yeniden her gün nasıl yaratabilirim? Yani bu çocuk zaten şöyle, bu çocuk zaten böyleden şu an ve burada ilk defa görüyor gibi gözlerimi açıp, şu an ve burada ne istiyor, neden istiyor acaba diye merak edip birlikte hayatı yeniden yaratabilir miyim? Evet, ee, yaratamıyorsan da orada bir kendine bakmak belki yani. Neden sen bu kadar e, takılıyorsun? İlla o çocuk yatakta yatsın diye. İlla o çocuk dokuzda uyusun diye. Yani orada da bir takım korkularımız, endişelerimiz var tabii ki. Yani Hep iyi anne olalım, iyi baba olalım. E, bunlar böyle öğrendik. <gülüyor> Oradaki kalıplara da bir bakmak lazım. Ben şeyi soracağım. Mimoza ile ilişkinde şiddetsiz iletişim sana bu zannediyorum araçları sundu. Neyle karşılaşırsan karşılaş <gülüyor> başa çıkabilme araçlarını. Ben bazılarını biliyorum. Belki radyo dinleyicileriyle paylaşmak için soruyorum. Çok zorlandığın zamanlarda kendi empati için neler yaptın? Yani ben e, çok empatik bir anne olma, olmaya çaba gösterdim açıkçası. Yani orada hep e, karşı tarafın ihtiyacını görmeye çalışan bir yer. Ama bizim babamız da tam tersi daha çok kurallara... Kurallarla rahat eden bir babaydı. Benim tek zorluğum oradaki e, anne baba ilişkisinde o dengeyi bulmakla oldu. Yani ben biraz böyle şey, geniş, yavşak <gülüyor> bir anne. Baba çok kural. O da benim yüzümden belki dengeyi kurmaya çalıştı eşim. E, galiba kendimi empatiden daha çok karşı tarafı empati vererek ve onu da eşimle paylaşarak buldum dengeyi yani çocuğun da empati ihtiyacı olduğunu hani onun ihtiyaçlarını eşime göstererek öyle bir denge bulmaya çalıştım arabuluculuk yaptım evet yani. sanki biraz öyle bir arabuluculuk işine üstlendim ee, belki orada kendime yeteri kadar özen göstermedim hmm. yani onun belki yası var yani ben orada ne kadar çok kendimi ifade edebildim tam burada şimdi bu, şu an burada baktığında kendi ifade edemediğin Hallere hı hı. Hayat, Hayattan çıkardığın Öğrenme nedir ee, Benim de ihtiyaçlarım var <gülüyor> Benim de ihtiyaçlarım var Yani orada ben kızıma Korumak benim tek görevim değil Onun ihtiyaçlarını karşılamak Benim tek görevim değil Orada benim de ihtiyaçlarım vardı Yani onu hep birlikte nasıl tutabilirdik Belki hı hı kendinden vazgeçmeden evet kendimden vazgeçmeden programın başında da konuştuğumuz şey kendinden vazgeçmek işte sağlığından vazgeçmek <gülüyor> kendine özen göstermemek hepsi birbirine içinde bir yumak Evet şöyle bir şeyden bahsediyorsun galiba evde her ne olursa olsun önce bir kendinle bağlantı kendi ihtiyaçlarının farkındalığı ve ondan sonra aynı çocukla ve eşle evet. ve diğer aile bireyleri evet. varsa onlarla evet. iletişim. Evet. Sanki böyle bir şey duyuyorum evet, senden. Evet, ilk önce önceliği ben ben değerliyim, ben önemliyim. Sonra bununla beraber ben nasıl çocuğuma ve eşime hep beraber ortak bir işbirliği içinde hepimizin ihtiyacının karşılandığı ortak bir yol bulabiliriz ki sürdürülebilir olsun değil mi? Sürdürülebilir olsun bu süreçte öğrenmek de böyle bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir çocuk daha olsa daha farklı olur. <gülüyor> İkinci çocukta <da> diyorsun. <gülüyor> Biraz geç kaldık. <gülüyor> evet. Bugün yine radyo programının sonuna doğru geldik. Ben şiddetsiz iletişim topluluğunun etkinliklerinden bahsetmek istiyorum size. Bütün bu anlattıklarımızı çok çeşitli arkadaşlarımız birbirinden yaratıcı... ...atölyeler düzenleyerek... E, ...sunuyorlar... E, ...şiddetsiz iletişim topluluğunun... ...sunduğu etkinlikleri merak ediyorsanız... ...Instagram'da şiddetsiz iletişim... ...sayfasını takip edebilirsiniz... ...Facebook'ta da var... ...aynı zamanda Canan'ın etkinliklerini... ...merak ediyorsanız Empatinin Gücü... ...diye bir sayfası var... ...bir de Ece Cengiz Tekin'le birlikte... ...orada pek çok e, alıntılar falan yapıyorlar... ...benim çok hoşuma gidiyor... ...ben de onları repost ediyorum... ...kolaylık oluyor... <gülüyor> Beni de Deniz Sıpatar'dan takip edebilirsiniz. Şidesiz İletişim Türkiye Derneği'nin ne yaptığını merak ediyorsanız da şidesiziletişim.com diye bir web sitemiz var. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.